Allahu biallah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi l-Rahman l-Rahim. Inna al-hamdu lillahi nahmdu wa nas-ta'ainuhu wa nas-ta'firu wa ve, ve, ve na misyati amalina. Men yedihillahu falamudillale wa men yudill falahadiyle. Ve eshedan la ilaha illallah wahtehu la shirkile. Ve eshedu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. El-nabat. inna hadi ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'âtin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Albaniyat dersimizde akide bölümünde devam ediyoruz. Şöyle sorulmuş, Allah Teala şöyle buyurmuştur, ''İçinizde hiç kimse yoktur ki cehenneme uğramış olmasın. Bu Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.'' Meryem 71. Bu ayette geçen uğrama ifadesi hakkında doğru görüş nedir? Elbihar-ı şöyle cevapladı. Görüşlerinin en giriş manasında olmasıdır. Nitekim bazı sayh rivayetlerde bu şekilde gelmiştir. sayh müsimde Müslim'de gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah dilerse Rıdvan ağacı altında biat edenlerden hiç kimse cehenneme girmeyecektir. Hafsa radıyallahu anh'a dedi ki nasıl olur Allah'ın Resulü? Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. İçinizde hiç kimse yoktur ki cehenneme uğramış olmasın. Meryem 71. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ondan sonraki ayette Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Sonra Allah'tan sakınanları kurtarır, zalimleri ise orada dizüstü bırakırız. Meryem etmiş ki. Hadsin delil olma yönü gayet açıktır. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de biat edenlerden hiç kimsenin cennete girmeyeceğini haber verince Hafsa radıyallahu anh'a mesele ona problemi gelmiş Problem onun içinizden hiç kimse yoktur ki cennete uğramış olmasın şeklinde geçen ayeti zahirine göre yani girmek manasında anlamış olması üzerine kuruludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rıdvan biatine katılanlardan hiçbirinin cennete girmeyeceğini açıkça belirtmesi Hafsa radiyallahu anh'ın anlayışıyla örtüşmedi ve Hafsa radiyallahu göre hadis ayete muhalif göründü. Ayetin ilk kısmını doğru anlamıştı zira içinizden hiç kimse yoktur ki cennete uğramış olmasın ayetiyle kastedilen girmektir. O halde bu ayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rıdvan ağacı altında biat edenlerden hiç kimse cennete girmeyecektir hadisinin arası nasıl bulunacaktı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin burada Hafsa radıyallahu hanıhan'ın vurut kelimesini giriş manasında anlamasını onayladığını görüyoruz. Lakin problemi ayetin devamıyla açıklıyor. Sonra Allah'tan sakınanları kurtarır, zalimleri ise orada diz üstü bırakırız. Öyleyse salihler ve günahkarlarıyla bütün insanlara nispetle hakiki anlamda giriş zorunludur. Ancak burada salih ile günahkar arasında özde bir farklılık vardır. Salihin girmesi uğramaktan ibarettir. Günahkarın girişi ise azaba düşmek şeklindedir. Hafsa radiyallahu hadisindeki bu manayı Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri Ebu Hureyri hadisi pekiştirmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanlardan birinin üç çocuğu ölsün de kendisine cennet ateşi dokunsun olmaz. Olamaz. Yalnız yemini bozmayacak kadar müstesna. Kastedilen yemin ayette geçen "İçinizden hiç kimse yoktur ki cennete uğramış olmasın." ifadesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste buluğ çağına ermemiş 3 çocuklarını vefat ettiren Allah azze ve celle'nin takdirine sabreden ve buna razı olan ana babanın faziletine şahit etmekte Yemini bozmayacak kadar müstesna almak üzere onlara cennet ateşinin dokunmayacağını, yani Hafsa Radyalanı hadisinde geçtiği gibi cennete uğrayacaklarını bildirmektedir. Ayetin tefsiri hakkında tereddüt bile edilmemesi gereken doğru görüş budur. Bu konuda gerçekten çok açık bir hadis vardır ancak, Hakim el-Müstedrek'te rivayet etmiş olsa da isnadı zayıftır. Hakim bu kitabındaki rivayetlerinde gevşek davranmasıyla meşhurdur. Bu rivayet Cabir bin Abdullah el-Ensari Radyalanmadan şu şekilde gelmiştir. Bir adam Cabir Radiyalan ile yolda karşılaştı ve ona Bir mecliste toplandık. İçinizden hiç kimse yoktur ki cennete uğramış olmasın ayeti gelince Meclistekiler bu ayetin tefsir hakkında Üç görüş üzerine ihtilaf ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sahabesi olması sebebiyle adam bunu Cabir Radiyalan'a sorup ondan öğrenmek istedi. Rivayet sayı ise Cabir Radiyalan bunu iştiğince sadece Parmaklarını kulaklarına koydu ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle buyurduğunu işitmediysem kulaklarım sağır olsun. Vurut Giriştir. Yani uğramak ile kast edilen giriştir. İyi veya günahkar hiç kimse yoktur ki oraya girmesin. Ancak mümine İbrahim aleyhisselama olduğu gibi serin selamet olur. hadisin isnatı zayıftır. Lakin önceki iki hadisin şahitliği ile manası sahihtir. Soru. Cebinde musaf taşıyan kimsenin onu dışarı bıraktığında unutması veya kaybetmesi söz konusu ise onunla birlikte hamama veya helaya girmesinin hükmü nedir? Cevap. Cebinde musaf bulunduğu halde hamama giren günahkar olmaz. Çünkü musaf açıkta değil, ceptedir. Cebinde musaf olduğu halde hamama giren kimse ile cebinde musaf olsa da olmasa da kalbinde Kur'an tamamen ezberlemiş halde hamama giren kimse arasında bir fark yoktur. Kişi hamama girdiğinde veya tuvalete girdiğinde musaf cebinde ise o Kur'an'a hürmet etmiştir. Ama açıkta bırakarak girerse hürmet etmemiş olur. Yasaklanan işte budur. Yani musaf açık bir halde girerse yasakılan budur diyor Elbani Rehmallah. Diğer bir soru İslam'a girmek isteyen bir kafir Kur'an okumak istiyor. Bu kimseye musaf hediye etmek caiz midir? Cevap, kafirin kötülük yapmak istemediği bizim için ortaya çıkmışsa bu caizdir. Bizler Rabbimizin kitabını kafirlere göstermekten çekinirsek onları nasıl İslam'a davet edebiliriz? Nitekim Bukhar ve Müslümin sahillerinde Abdullah bin Ömer radiyalanmadan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ile düşman topraklarına yolculuk yapmayı yasaklamıştır. Müslümin rivayet metni şu şekildedir. Kur'an ile yolculuk yapmayın zira ben onun düşmanın eline geçmeyeceğinden emin değilim. Yani hakaret gibi bir şeyler yapabilirler. Nitekim fıkıh usulünden bilindiği gibi kitap ve sünnetteki mevhumun delaleti mantukun delaleti gibi hüccettir. Ancak mefhum mantuka aykırı olursa mantukun delaleti mefhumun delaletinden daha kuvvetlidir. Burada mantuk birebir lafızları demek, mefhum ise o lafızlardan anlaşılan mana demek. Yani burada mefhum da hüccettir, aynı mantuk gibi ama anlaşılan mana mantuka aykırı ise o hüccet olmaz. Yani o zaman mantuk daha kuvvetli olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanın eline geçmesinden emin değilim sözünün mefhumuna göre eğer düşmanın Musaf'a bir kötülük edeceği korkusu yoksa, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın düşman topraklarına Musaf yolculuk etmesini yasaklamaz. Nefuma tutunmanın hüccet olduğunun delili allah Teala'nın şu sözüdür. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman küfredenleriniz size kötülük etmelerinden endişeye düşerseniz, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Zira kâfirler sizin için apaçık bir düşmandır. Nisa 101. Ayet Küfredenleriniz size kötülük etmelerinden korkarsanız sözü şarttır. Nefhumu eğer onlardan korkmazsanız kısaltmanızda günah vardır demektir. Ayeti işittiği zaman bu mana sahabelerden birinin hatına gelmiş ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sormuştur. Allah'ın Resulü güvende olduğumuz halde neden namaz kısaltıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Bu size Allah'ın bir sadakasıdır, onun sadakasını kabul edin. Yani sen ayeti yanlış anlıyorsun demedi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam o kişiye. Onun anlayışını doğruladı fakat gerekçesini yani güven halindeyken namaz kısaltmanın gerekçesini açıkladı. Bu Allah'ın seferi olana sadakasıdır, onu kabul edin diye emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sahabe hatalı görmedi. Ona sen mefhum ile delil getiriyorsun, mefhum hucet değildir demedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sorusunu onaylayarak sükut etti. Sonra şüphesini o sallallahu bir sadakasıdır diyerek giderdi. Şu rivayette bu hüccete dahildir. Tabi'nin biri Ömer radıyallahu anh'ın önünde şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetişseydim sorardım deyince Ömer radıyallahu ona ne soracaktım dedi. O da size günah yoktur ayetini söyledi. Yani bu Nisa 101. ayetini. Ömer radıyallahu dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme seni sormak istediğin şeyi sordum. Bana şöyle cevap verdi. Böylece hadisi zikretmiştir. Yani mefhum ile e, hüccet getirme sahabe e, malum meşhur idi. Haccac bin Yusuf es-Sekafi hakkındaki isabetli görüş nedir? O kafir midir? Cevap, bizler Haccac'ın günahkar bir zalim olduğuna şahitlik etsek de onun dinde zorunlu olarak bilinen bir şeyi inkar ettiğini bilmiyoruz. Sırf günah, zulüm ve masum Müslümanları öldürme sebebiyle tekfir etmek caiz değildir. Soru, bir kimseyi Allah müzik dinlemek dans eden kadınlara bakmak, bazı haberlerin değerini düşürmek gibi günahlardan sakınmayan yaşlı bir baba ile iptila etmişse ve nasihat dinlemiyorsa, ondan dine aykırı durumlar meydana geldiğinde kızdığı zaman bu kimse günahkar olur mu? Cevap, evladın babasına öfkelenmesi caiz değildir. Sadece nasihat etmesi gerekir. Bir yönden nasihat etmesi gerekirken, diğer yönden allah Teala'nın şu ayetiyle amel etmesi gerekir. Rabb'in kendisinden başkasına ibadet etmemenizi ve ana babaya iyilik etmenizi emretmiştir. İsra suresi 23. ayet. <gülüyor> Hakimiyet ve İttiba Tevhidi bölümü. Soru şöyle gelmiş. Bidatın küçük meselelerden olmadığı ve bidatlerin güzel ve çirkin diye ayrılmasının yanlışlığı meselesi hakkında sormuş. Elban dedi ki, Müslümanların çoğunluğunun hatta bizimle beraber dost doğru yolda yürüyen bazı kardeşlerimizin gaflet ettikleri önemli bir mesleği hatırlatmak istiyorum. Herhangi bir bidat ile Allah azze ve celle'ye yakınlaşmaktan uzak durmak gerekir. Nitekim Müslümanın Rabbi Allah azze ve celle'ye herhangi bir bidat ile kulluk etmesi onlara gizli kalmıştır ve bu küçük meselelerden değildir. Bunlardan dolayı, bundan dolayı bizler bidatin haram bidat ve mekruh bidat yani tenzen mekruh bidat diye kısımlara ayrılmasının İslam dininde bir aslın olmadığını inanıyoruz. Bu durum sürekli olarak işitip durduğunuz her bidat sapıklıktır ve her sapıklıkta ateştedir hadisi yanında nasıl kabul edilebilir? Sahibinin ateşi hak etmediği bir bidat söz konusu değildir. Şayet böyle bir taksim doğru olsaydı, her bidat'in sahibinin ateşli olmasını hak ettirmesi, ettirmemesi gerekirdi. Çünkü böyle bir taksim haram olan bidatın sahibini ateşe götüreceğini, tenzen mekruh olan bidatın ise ateşe götürmeyeceğini ifade eder. Böyle bir taksimi terk edip ondan yüz çevirmek gerekir. Yani bidatların tamamı haramdır. Her bidat sapıklıktır ve bidat allah Teala'nın hakkı olan teşridendir meselesi hakkında. elvan dedi ki, bir sır vardır ki daha önce işaret ettiğim gibi çoğu kimse buna dikkat etmiyor. Bu sır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi her bidatin sapıklık olmazdır. Bu teşri babındandır. Dinde teşri yani dinde hüküm koyma ise ancak alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle'nin hakkıdır. Bu noktaya dikkat ederseniz o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin neden her bidatin yani bidat sahibinin ateşli olduğunu söylediğini anlarsınız. Çünkü bidat sahibi kendisine bir şeyi meşru gördüğü zaman Nefsini Rabbi Azze ve Celle'ye ortak kılmış gibi olur. Allah Azze ve Celle ise ona ibadette ve dininde kendisini birlemesini emretmektedir. Mesela kitabında Bakara 22. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bildiğiniz halde Allah'a denkler kılmayın. Bu ayette denkler diye tercüme edilen endat, Allah'a koşulan bütün denklerdir. Teşri, din kılma da bunlardandır. Ey Müslüman, şuurlu, kültürlü gençler! Buradan size İslam'ı sahih bir şekilde öğrenmenin yolu açılıyor. La ilahe illallah anahtarından bu tevhid bunu da gerekli kılmaktadır. Nitekim önceki âlimlerden bazısı bunu açıklamış, geniş bir şekilde şerh etmişlerdir. Sonra muasır yazarlardan bazısı onları takip etmiş ve tevhidin Allah Azze ve Celle'nin teşride de birlenmesini gerektirdiğini, Allah ile beraber hiç kimsenin büyük ya da küçük, önemli ya da önemsiz hiçbir meselede din koyamayacağını açıklamışlardır. Bu mesele hükmün büyük ya da küçük bir meselede olduğuna bakmaz. Bu ancak din koymaktır ve teşri, yani din koyma, meşru kılma ancak Allah'tan sadır olmuşsa bizi Allah'a yakınlaştırır. Eğer hüküm Allah'tan başkasından geliyorsa onu bir kenara atarız. Müslümanın Allah Azze ve Celle'ye böyle şeylerle yakınlaşmaya çalışması caiz değildir. Öncelikle o şeyin Allah tarafından meşru olması, Allah tarafından güzel görmüş olması veya emredilmiş olması gerekir. Teşrih hakimiyet tevhidindendir. O da Allah'ın teşride, din koymada birlenmesidir. Elbani dedi ki, bu Allah Azze ve Celle'ye teşride birlemenin bir türüdür ve bugün bazı İslami yazarların hakimiyet tevhidi diye isimlendirdikleri, hakimiyetin yalnızca Allah Azze ve Celle'ye ait olduğu esasıdır. Lakin şiddetle üzülmek gerekir ki gençlerimiz bu kelimeyi açıklanmamış veya ve ayrıntıya gidilmemiş bir şekilde alıyorlar. Her meşru kılma ve İslam'dan olmadığı İslam'a sokulan her mesele hakkında bunu genelleştirmiyorlar. Halbuki İslam'dan olmayan bir şeyin İslam'a sokulmasıyla bu özellikle Allah Azze ve Celle'ye ortak koşulmaktadır. Böylece Allah Azze ve Celle'yi teşrik konusunda birlemiyorlar. Yani tevhid gerçekleşmiyor. İnanıyorum ki bunun sebebi Allah Azze ve Celle'nin hakimiyeti cümlesinin geniş manasının açıklığa kavuşmamış olmasıdır. Bu konuda yazanlar maalesef ancak küfür ülkelerinden ve sapıklık ülkelerinden gelen kanunlarla üzerimizde yapılan küfri baskılara uyarda bulunmaktan başka bir şey yazmıyorlar. Bu yüzden onlar Müslümanlar davet ettiklerinde, konferans verdiklerinde, yazılar yazdıklarında sürekli olarak bu hak sözü üzerinde duruyorlar. Bu hak söz, hakimiyetin yani hüküm koyma yetkisinin yalnız Allah Azze ve Celle'ye ait olmasıdır. Onların sözleri daima bize küfür ülkelerinden getirilen bu yabancı kanlar reddetmek etrafında dönmektedir. Çünkü bu dine Allah azze ve celle'nin meşru kılmadığı şeyler sokmaktır. Şüphesiz bu söz doğrudur. Lakin maksadım dikkatlerinizi önemli bir kaydaya yönlendirmektir. Hakimiyet Allah azze ve celle'ye aittir sözü yalnızca küfür ülkelerinden getirilen bu kanlar reddetmekle sınırlı kalmaz. Bilakis bu hak sözü ister dışarıdan getirilsin İsterse bizden kaynaklanmış olsun, İslam'dan olmadığı halde İslam'a sokulan her şey de dahildir. Bizzat bu nokta uyarda bulunması gereken noktadır. Sadece yabancı kaynaklı kanunlar ve küfür oluşu apaçık olan meseleler açısından hamaset yapmamalıyız. Biz yalnızca bu hususa uyarıyoruz. Uzun asırlardan beri Müslümanlara giren küfür pek çoktur. Önemsiz saydıkları meseleler bir tarafa, insanlar bu hakikatlerinde gaflet içindedirler. Bundan dolayı dinde sonradan çıkarılan şeylerin İslam'dan olmadığını bilmeniz için bu açıklamalar yeterlidir. Yani burada e, umumiyetle hakimiyet tevhidini sloganlaştıran tekfirciler oluyor. E, onlar da gerekli şekilde ele almıyor. Mesela sadece bunu işte yöneticilerin koydukları kanunlar veya kafir ülkelerinden getirilen beşeri kanunlarla sınırlıyorlar. Bu sefer mesela Aynı iddiada olan, hakimiyet tevhidi diye çırpkanlık yapanların, yöneticileri tekbir edenlerin mezhep takdini savunduklarını, kıyas savunduklarını, reyye savunduklarını görüyoruz. Yani bu yollarla, hatta zayıf hadislerle amel etmeyi savunuyorlar. Bu yollarla pek çok haram helal, helali haram kılıyorlar. Veya alimleri taklit etmeleri sebebiyle alimlerin reylerle koydukları kaydı olabilir, hüküm olabilir. Bunlarla hükmediyorlar. Dolayısıyla Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükme diyorlar. Yani başkalarını bu illet ile tekfir ederken kendileri bunun danışkasını yapıyor. Hem de dinde hükme diyorlar. Daha tehlikesini işliyorlar. Bidatları güzel görmede ısrar etmek küfre götürür. Elban dedi ki: "Şunu düşünmeniz gerekir. Bu bidatleri güzel görmekte ısrar etmek korkarım ki ısrar eden kişiyi şu ayetin kapsamına sokar." TB 31 onlar alimlerini ve raiplerini Allah'ın dışında rabler edindiler. Biliyorsunuz bu ayet nazil olduğu zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Adib bin Hatim et-Ta'inin de bulunduğu bir mecliste bu ayeti okudu. O Araplardan okur yazar olan nadir kimselerdendi. Bundan dolayı Hristiyan olmuştu. Bu ayet nazil olunca kastedilerini anlamadı ve dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, Rabbimiz bizim hakkımızda gelen alimlerini ve raiplerini Allah'ın dışında rabler edindiler" buyuruyor. Bizler alimlerimizi Allah azze ve dışında rabler edinmedik. Sanki o bu ayetten onların alimlerini ve rahiplerini Allah ile beraber yaratıcı, rızık veren ve Allah'ın diğer mahlukattan ayrıldığı sıfatlarda olanlar diye inandıkları gibi bir mana anlamıştı. Yani rububiyet e, sıfatları vermiş gibi bir mana anlamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun düşündüğü bu anlamın doğru bir mana olsa da ayette kastedilen şey olmadığını açıkladı. Yani Müslümanın Allah'tan başka hiçbir kimsenin yarattığına ve rızık verenle inanması caiz değildir. Bu doğru bir manadır. Lakin burada daha ince bir mana vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki: "Onlar helal bir şeyi size haram kıldıklarında haram saymıyor muydunuz? Haram bir şeyi helal kıldıklarında helal saymıyor muydunuz?" O da "Bu oluyordu" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte onlara Allah dışında raplere edinmek budur buyurdu. Bu yüzden mesele çok tehlikelidir. Bidatı güzel gören kimse onun salih selefin amelinden olmadığını biliyor. Şayet bunda bir hayır olsaydı salih selef bizi bunda geçerdi. Böyle bir bidati güzel bulan kimse kendisini Allah Azze ve Celle'nin dışında Rabler edinilen alimler ve raipler zümresine sokuyor. Yine onları taklit edenler de haklarında bu ayetin indiği kimseler kapsamına girmiş oluyorlar. Alimlerini ve raiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler. Burada maksadım her zaman işittiğimiz gibi Müslüman'ın bunu şekilden bir ihtilaf görmesinin caiz olmamasıdır. Şekilden ibaret bir ihtilaf değil bu yani. Bilakis ihtilaf köklü ve çok derindir. Çünkü bizler bu bidatlara baktığımızda her bidat sapıklıktır ve her sapıklık ateşledir hadisinin genel kapsamı içinde olduğunu görüyoruz. Sonra bidat konusu Allah Azze ve Celle'nin izin vermediği teşrih yani din koyma, meşru kılma konusuyla bağlantılıdır. Yani şirkle alakalıdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: "Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyi kendilerine meşru kılan ortakları mı var? Şura 21. ayet. Diğer soru: İbn Abbas radiallahu Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler hakkında söylediği küfrün altında bir küfür sözü hakkında bu ayrımın kuralı nedir? Cevap: Bu itikadi küfür ile onun altında olan ameli küfür ayrımıdır. Kimin kalbinde itikadi küfür varsa bu kimse dinden çıkar. Kim de itikadına muhalif olan ameli küfür işlerse bu da küfrün altında bir küfürdür. O kişi bununla kafir olmaz. Burada dinleyicilerin bilmeleri gereken ince bir nokta vardır. Küfür iki çeşit olduğu gibi nifak da iki çeşittir. Bugün insanlar arasında iki çeşit küfürden bahsediliyor da nifakın da iki çeşit olduğundan bahsedilmiyor. Halbuki bu da önemli bir meseledir. Kim gönlünde küfrü gizliyorsa o itikadi bir küfürle kafirdir öyle değil mi? Birisi evet dedi. Şey şöyle devam etti. Lakin bu kimse şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık, hak, ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür diyor. Müslümanlarla beraber oruç devam ediyor. Bu onun nifakını tamamlıyor. O iç aleminde kafirdir, dıştan Müslümandır. Buraya kadar anlaşıldığını sanıyorum. Bu itikadi küfürle beraber ameli küfürün tam aksidir. Ameli küfür işleyen kimse itikadına göre sahip bir imana sahiptir. Lakin ameli kafirin amelidir. Münafık ise tam aksidir. Ameli Müslümanların amelidir fakat itikadı kafirlerin itikadıdır. Müslümanların itikadına sahip olan velakin amelinde kafirlerin amelini işleyen kimse tekfir edilmez. Çünkü o Müslümanların itikadında olup ameli kafirlerin amelidir. Bunu anladıysak bu açıklamayla milyonlarca Müslümanın tekfir etme problemini sonlandırmalıyız. İşte o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kul ile küfür arasında veya kul ile şirk arasında namazın terki vardır hadisinde anlamış oluruz. Namazı terk eden küfür işlemiştir. Bu küfür itikadi de olabilir, ameli küfür de olabilir. Peki bu veya diğeri ne zaman söz konusu olur? Eğer herhangi bir yol ile onun namazın meşru olduğuna yani din kılınmış olduğuna iman ettiğini ve kendisinin Allah'a karşı günah işlediğini itiraf edip Allah bizim tevbemizi kabul etsin dediğini bilirsek bu kişi kalbinde Müslümanlarla beraber iman eden biridir. Lakin o ameliyle kafirlerle beraberdir. Çünkü kafirler namaz kılmazlar. İşte bu itikadi küfür ile ameli küfür arasındaki farktır. Elban Rahim olan bu açıklamasında seleften gelen bazı tanımlara muhalefet söz konusudur. Buna uyarmak lazım. huzeyfer Radiyalan nifak hakkında şöyle tarifte bulunmuştur. Münafık İslam'ı dile getiren lakin onunla amel etmeyendir. Bunu Say bir isnatla Huzeyfer radıyallahu anh'da mefkuf olarak Ebu Naim sıfatun nifakta İbn-i Şeybe ve tefsirinde İbn-i Atim rivayet etmişlerdir. Hasan el Basri Rahim da şöyle demiştir. Nifak iki kısımdır. Biri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalanlamaktır ki bu tür nifak küfürdür. Diğeri de kişinin hata ve günahlarından dolayı içine düştüğü durumdur. Böylesi bir kişinin de bağışlanması umulur. Bu da sayhtır. İbn-i Bat'ta, İbane'de, Taberi, Teslibül Asar'da, Ebn-i Sıfat'ın nifakta, Tirmizi, Sünen'inde. E, Tirmizi isnatsız olarak zikrediyor, diğerleri isnatlı. Buna göre Müslüman olduğunu iddia ettiği halde, İslam şartlarından olan namazı terk eden kimse nifak üzeredir. Bu nifak ise büyük nifaktır. Zira namazın terkinin büyük küfür olduğu üzerinde sahabenin icma sabit olmuştur. Büyük küfür yani dinden çıkaran küfür, İtikadi küfürle beraber ameli küfürün bulunması halinde söz konusu olur. Yani kişinin hem itikanda küfür var hem de amelinde bu küfür meydana geliyor. Namazı terk etmenin küfür olduğunu bildiği halde kasıtlı olarak geçerli bir tevil söz konusu olmaksızın ve ikra altında olmaksızın namazı terk eden kimse namazı terk etmekle aslında itikadi bir küfür de işlemiş olmaktadır. Bununla beraber Müslüman olduğunda iddia etmekte şadet kelimelerini ikrar etmektedir. Şayet hüccet ikamesini yapacak ve gerekli yaptırımı uygulayacak bir İslam kadısı olsaydı, böyle bir kimse ya tevbe edip namaza dönmeye mecbur kalır yahut küfründe ısrar ederek mürted olduğu halde öldürülürdü. Lakin bu zamanda İslam devleti mevcut olmadığı için namazın terkinin hükmünü öğrendi halde ikra altında olmaksızın ve kasten namaz terk edip Müslümanlık iddiasında devam edenler ancak münafık konumunda bulunmaktadırlar. Dünya hükümleri bakımından pek çok konuda fasık Müslüman gibi muamele görürler. Onlara karşı dikkatli olunur ve öldüklerinde cenaze namazlarını kılmak gerekmez. Bununla beraber Müslüman mezarlığına gömülürler. Diğer bir soru, dinin kabuk ve öz diye kısımlara ayrılmasının hükmü nedir? Cevap, Bugünkü İslami yazarların çoğu ve benzerleri İslam'ın temel kuralı kıldıkları bu durumu açıkça dile getiriyorlar. Mesela kim kendini bir kavme benzetirse onlardandır hadisi hakkında bu önemsiz meselelerdendir. Kabuk meselelerden sayılır. Bizim şu an öz ile meşgul olmamız gerekir diyorlar. Keşke onlar öz ile meşgul olsalar. Çünkü kabuk muhafaza etmeyen özü muhafaza etmesi mümkün değildir. Zira Rabbimiz Azze ve Celle hikmetiyle, Maddi özü çeşitli kabuklarla koruduğu gibi ruhi ve manevi özü de bu kimselerin kabuk diye nitelediği bazı meselelerle korumuştur. Bizler bunu allah Teala'nın şu kudsi buyurduğu gibi isimlendiririz. Kulum nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder. Ta ki onu severim, onu sevdiği zaman da işittiği kulağı olurum. Böyle devam ediyor. Bu yüzden Müslüman ümmet kalbi olmadan hayatta kalamayacağı gibi kalıbı olmadan da asla hayatta kalamaz. Çünkü İslam bir bütündür, asla bölünemez. İnsanların bayram gününde birbirlerini ziyaret etmelerinin bidat olduğunu işittik. Bayramlarda kardeşlerin ve insanların ziyaretleriyle ilgili olan hükmü açıklamanızı rica ederiz. Cevap, biz defalarca tekrar ettiğimiz için şu an ayrıntıları zikretmeye gerek görmüyoruz. Özetle şöyle deriz. Bayram gününde dirilerin ölüleri ziyaret etmesi sonradan çıkarılmış işlerdendir. Zira bu şeriat koyucunun mutlak kıldığı şeyi sınırlamaktır. Şeriat koyucu ise hikmet sahibidir. Say hadiste şöyle buyurulmuştur. Sizi kabirleri ziyaretten yasaklamıştım. Dikkat edin artık ziyaret edebilirsiniz. Zira o size ahiret hatırlatır. Buradaki ziyaret edin sözü genel bir emirdir. Bu emri belli bir zamana ve özel bir mekana tasiz etmek, bu şekilde sınırlamak caiz değildir. Zira naslar sınırlamak veya mutlaklaştırmak insanların vazifesi değildir. Bu sadece alemlerin Rabbinin vazifesidir. Ki o, Rasulü Kerim'ini bununla mükellef kılarak ona şöyle buyurmuştur. Sana da zikre indirdik ki insanlara indirilerini açıklayasın. Mutlak olan bir nas'ın mukayyet olanını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem açıklamıştır. Genel bir nas'ın özel olanını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem açıklamıştır. Onun açıklamadıklarında ise takyit ve tahsis yani sınırlama ve özel kılma yoktur. O zaman artık ziyaret, ziyaret edebilirsiniz sözü senenin her günü için mutlaktır. Günler arasında fark yoktur. Gün içinde akşam, öğlen, gündüz veya gece gibi bir zaman dilimleri arasında da fark yoktur. Yine deriz ki, bayram gününe özel olarak dirilerin ölüleri ziyaret etmesinde olduğu gibi, bayram gününe özel olarak dirilerin dirileri ziyaret etmeleri de böyledir. Bayram gününe meşru olan ziyaret, şiddetle üzücüdür ki, insanların bayram namazını mescitlerde kılıp sonra dağılmaları sebebiyle ortadan kalkmıştır. Onlara gereken şey, namazgahta hep birlikte toplanmalarıdır. Namazgah yani musalla bir beldede bütün halkın buluşabileceği şekilde belde dışında bulunur. Orada buluşur, bayram namazını kılar ve haliyle tanışırlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca devam ettirdiği bu sünnet iptal edilmiştir. Yine burada uyarlılması gereken gerçekten önemli bir husus vardır. Hepimiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü biliriz. Şu mescidimde kılınan bir namaz başka mescitlerdeki bin namaza bedeldir. Ancak Mescidül Haram yani Kabe bundan hariçtir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde kılınan bir namaz böyle olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ve Kurban Bayram namazlarını bu mescidin dışında kılıyordu. Neden Musalla'da kılıyordu? Çünkü Müslümanların her yerden, civar kariyelerden, köylerden gelerek hepsini kuşatacak tek bir yerde Medine'de toplanmalarını istiyordu. Zamanla insanlar bu namazgahlardan uzaklaşarak öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bilmekten ve uygulamaktan uzak kalanların Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre tanışmasından uzaklaştılar. Bayram namazını cuma namazında ve beş vakit namazda olduğu gibi mescitlerde kılmakla yetindiler. Sünnete gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca buna devam etmiştir. Yani musallada kılmaya. Bir kere olsun bayram namazını mescitte kılmamıştır. O bayram namazını sadece namazgahta kılardı. Şimdi ise birkaç yıldan beri bazı Müslümanlar bu ülkelerde bayram namazını musallada kılma sünnetini yerine getiriyorlar. Muhakkak ki sizler şu an insanların içinde namaz kıldıkları birçok musallalar bulunduğunu, onların mescitlerde bayram, namaz, bayram namazı kılmadıklarını işitmişsinizdir. Lakin yapmalar gereken bir şey daha kaldı. Belki de bu ileride Müslümanların bir beldede tek bir alanda aynı musallada namaz kılacak olmalarının bir habercisidir. Tıpkı dünyanın her tarafında Müslümanların yaptıkları gibi bir beldedeki o da Mekke'dir. Etrafından, Mina'dan, Müzdelife'den, Arafat'tan ve benzer yerlerden gelip milyonlarca sayıda olmalarına rağmen bir araya toplanırlar. Bir de insanlar ne kadar çok olursa olsun tek bir musallada toplanmaları imkansız değildir. Belki de şu an mescitten musallalara çıkmaları inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın eli cemaat üzerinedir sözünün hakikatini anlamalarına bir işarettir. O cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meşru vesilelerle topladığı cemaattir. Bu meşru vesilelerden biri de bayram namazı için mescitler değil, hatta bir beldede de birden fazla musallaha da değil, tek bir musallaha da toplanmaktır. İşte o zaman sünnete muhalefet olan bayram ziyaretleri yerine meşru bir ziyaret gerçekleşmiş olur. İnsan toplulukları bayram namazı için musallalara gelir, musallaya gelirler. Şüphesiz ki insanlar orada şu yapmacık, taklitçi ziyaretlerde olduğundan daha fazla ziyaretleşir, tanışırlar. Lakin onlara ihsan edilen sünnet esnasında yapılan bu ziyareti bayram gününe tahsis etmişlerdir. Bu yüzden deriz ki, dirilerin bayramda ülleri ziyaret etmesi sünnetten değil bilakis bidatlerdendir. Aynı şekilde bayramda dirilerin dirileri ziyaret etmesi de böyledir. Bunun ne manası vardır? Dirilerin bayramda ülleri ziyaret etmesi sünnetten olmadığı gibi, bayramda dirilerin dirileri ziyaret etmesi de sünnetten değildir. Dirilerin dirileri ziyaret etmesindeki gayenin Müslümanların arasında sevgi ve tanışmayı gerçekleştirmek olması gerekir. Alemlerin Rabbinin buyurduğu gibi, biz sizi erkek ve dişi olarak yarattık ve tanışmanız için sizleri gruplar ve kabileler halinde kıldık. Dirilerin ölüleri ziyaret etmelerindeki gaye ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabirleri ziyaretten yasaklamasından sonra izin vermesindeki gayeye mutabık olmalıdır. Artık kabirleri ziyaret edebilirsiniz, size ahiret hatırlatır. Yani bu bayrama tahsis edilmesi hiçbir manası yok. Hadi e, dirilerin ziyaret etmesinde hani, tanışma gibi bir şey olabilir diyor Elban Raymoğlu. Ama ölüleri ziyaret etmekte bu manada yok. Ama dirilerin dirileri ziyaret etmesine gelince sünnet ihlal edildiği için insanlar bidat çıkarıyorlar. Bayramda birbirlerini ziyaret ediyorlar. Yani sünnette böyle bir uygulama yok. Neden yok? Çünkü insanlar musalladan namaz kılıyordu. Orada görüşüp bayramlaşıyordu. Evet diğer soru da bununla alakalı. O yüzden bunu da işleyelim. İnsanların çoğunun yaptıkları gibi ziyaretlerin bayram gününe tahsis edilmesi hakkındaki hüküm nedir? Bazıları bunun sünnette gelen bir şey olmaması gerekçesiyle uzak duruyorlar. Bu konuda ne söylenir? Cevap, o bazılarına Allah bunu mübarek kılsın. Allah'tan bizleri de o bazılarından kılmasını dileriz. Zira bizler her zaman ve daima deriz ki, bugün kardeşlerimizden biriyle bu konuda konuşurken şöyle dedim, Ey falan sen önceden, bahsedilmemiş yeni bir davet işittin. Sen de bu zamanda yaygın olan bidatlerden birisi, yani bayram günde dirilerin ölüleri ziyaret etmesidir diyorsun. Aslında bu yeni işittiğin bir davet değil. Bunun aslı eskiden beri mevcuttur. Bu da bayram günde dirilerin dirileri ziyaret etmesinin bidat olmazdır. Bundan dolayı ilk oturduğunda Ebu Efva'ya uyarda bulundum. Dedi ki, ben sana bayram tebriği için değil, ziyaret için geldim. Soru sahibi diyor ki, bayram tebriği için gitmek de ziyaret manasındadır. Elbani dedi ki, dil böyle gelmemiş midir? Yani Arap dili. Gel falanı bayram tebriğine gidelim denince ne anlaşılır? Soru sahibi bayramda ziyaret edelim demektir dedi. Elbani, dillerin bayram günde ölüleri ziyaret etmesi bidat değil midir dedi. Soru sahibi bu uzak bir kıyastır dedi. Yani sen kıyas yapıyorsun dedi. Elbani de bu kıyas değildir diyor. Soru sahibi diyor ki, Ölü bu ziyareti hissetmez ve bundan faydalanmaz. Fakat diriler arasındaki ziyaret sıla rahim ve muhabbete sebep olur. Elban diyor ki, yani sen ziyaretini hissetmedikleri için mi bayramda ziyaret etmiyorsun? Soru sahibi hayır diyor. Elbani güzel, öyleyse bayram dışında ziyaret ettiğin güzel gaye için neden bayramda da ziyaret etmiyorsun? Soru sahibi diyor ki, burada gaye güzeldir ancak ölülere gitmek bayramın sevinciyle çelişir. Elban diyor ki, işte bu kıyastır. Bu cevap mı? Elban burada gülüyor. El cevap, cevap ver. Allah sana bu mübarek kılsın. Soru sahibi diyor ki, öyleyse iyi bir adet bidat sayılır mı? diye soruyor. Elban de diyor ki, dinle. Dirilerin ölüleri ziyaret etmesi konusu, bu mantığı ki, hatta felsefi illet için değildir. Yani onlar bundan faydalanamadığı için değil. Felsefecilin biri gelir, senin felsefeni geçer. Lakin cevap şudur. Şayet bu bir hayır olsaydı selef bizi bunda geçerdi. Bu cevaba ne dersin? Soru sahibi de güzel diyor. Böyle geçiyor bu konuşma. Evet, bu bölümü e, bitirmek için iki soru var. O iki soru kalmış. Bidatçı kimdir? Cevap bidatçı olduğu söylenmesi gereken kimdir meselesine gelince o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her bidat sapıklıktır ve her sapıklık ateştedir sözüne muhalefet eden kimsedir. Sonra Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için Allah'ın dinde yenilik çıkaran veya Allah Azze ve Celle'nin dinde başkasının çıkardığı bir bidat ile yakınlık sağlamaya çalışan kimsedir. Ama kendisinden bir bidat meydana gelip de bunu kaydedeki gibi kastetmeyene gelince o kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her bidat sapıklıktır. Kaydesini benimseyen bir kimsedir. Yani her bidatı sapıklık olarak gören bir kimsedir. Lakin hata eder ve bidat çıkarır. mütekim bazı müştehitler bazen haram olan bir şey hakkında mübah olduğunu söyleyebilmiştir. Bu İslam'da caiz değildir. Ancak böyle bir müşteit ecir alır. Onun harama düştüğü söylenmez. Aynı şekilde bidatçı olmadığı halde ondan bir bir bidat meydana gelebilir. Bu kendisinin sadece bir iştahlıdır. Lakin hakikatte o bir bidattır ve bu konuda o de bidatçı denmez. Yani iştahı da da hata ettiğinden dolayı bir bidate sebebiyet verirse bundan dolayı o müştehide bidatçı denmez. Diyor Elbani. Bidat sahibini teşhir etmek veya onu zemmeden sözler söylemek caiz midir? Cevap, bidat sahibinin iki durumu vardır. Ya bidati kendisiyle sınırlıdır ya da insanlar arasında meşhur biridir. Eğer bidati kendisiyle sınırlıysa onu teşhir etmeye gerek yoktur. Yani bidatı yaymıyor, başkalarına sirat etmiyor bidatı. Onu e, ismen teşhir etmeye, ismen vermeye gerek yoktur. Çünkü sabıklığı kendisiyle sınırlıdır. Ama insanlar arasında meşhur biriyse, onun teşhir edilip ondan sakındırılması zorunludur. Ta ki onunla beraber yaşayan insanlar ona aldanmasınlar. Bazı aşırı gidenlerin zannettikleri gibi bu gıybet değildir. Hadiste gıybet kardeşinin hoşuna gitmeyecek şekilde anlandır buyurulmuştur. Bu tahsis edilmiş genel bir ifadedir. Nitekim size fakirlerden birinin gıybetin haramlığından istisna edilmesinde icma bulunan meseleleri iki beyt halinde bir araya getirdiği beytleri zikretmiştim. Onda diyor ki Altı durumda karalama gıybet değildir. Zulme uğramış kişi, tarif eden kişi, sakındıran kişi, günahı açıktan işleyen, fetva soran ve münkerin giderilmesinde yardım talep edenin işi. Burada bidatçı varsa onun teşhir edilmesi tarif ve sakındırmaya girer. Bu yüzden hadis alimleri Allah onlara hayırlı karşılıklar versin. Birçok hadis ralilerinin durumlarını onlarda bulunan bidatle de nitelemekle ittifak etmişlerdir. Bütün bunlar yapmaları insanlara açıklama görevini, beyan görevini yerine getirmektir. Ta ki akidesinden dolayı yüz çevrilecek olan raviyi tanısınlar. Bidatçı ravi ile kitap ve sünnete aykırı olan akidesini terk etsinler. Evet, Allah izin verirse Albaniyat'ın bir sonraki bölümünde davet, menheç, fırkalar ve cemaatler konularıyla alakalı fetvalara geçeceğiz. Subhaneke Allahumma ebihamlik ve eşhedene la ilaha illallah tevhideke la şerikele ve estağfiruke ve töbulek